Rabbi el-âlemin hamden kesîran tayyiben mübareken ala ve fi kulli hin. Muhammedin ve âlihi ve sahbihi ecmaîn. Emen bi Az ve muhterem kardeşlerim, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Allah cümlenizi saadet-i dareyne nail eylesin. Cennetiyle, cemaliyle bir şeref eylesin. Malını, mülkünü taşıyamadığı şeyleri bırakacak gibi. Evi vardı Mekke'de, eşyası vardı. Değil eşyasını kamyona, deveye yükleyip budanıma getirmek, kendisine bile müsaade etmiyorlar. Kaçarak gidiyor. Hissettiklerini de kovalıyorlar. Arkasından kovalıyorlar Yani hicret zor bir olay. Zor olmuş. Mesela Süheybi Rumi Hazretleri çok hünerli bir insanmış radıyallahu anh. Çalışkanmış. Ustaymış. Üstatmış. Becerikliymiş. Çok el hünerleri varmış. Dükkanı varmış. Sanatı varmış. Oradan kazancı olmuş. Paralarını toplamış. Tedarikatını yapmış. Medine'yi, Minevveri'ye doğru yola çıkmış. Öteki Mendeburlar sezinlemişler onun halinde. Gözlüyorlar. Gizli çıkmış ama sezinlemişler, peşine düşmüşler. Bu giderken bir de bakmış ki arkasından Kureyş'in azılıları takip ediyor, geliyorlar. Sezinleyince hemen bir seferin arkasına çekilmiş silahı var. Silah ne? En kıymetli silah ne o zaman? Küze. Küze yok. Kaleşın o da yok. Tüfek, pompalı tüfek, o da yok. Tabanca, o da yok. Ne var? Ok. Niye kıymetli? E düşman uzaktayken vurabiliyor. Bir mı? daha yanına yaklaşmadan vurabiliyor. Güzel. Daha yaklaşırsa ikinci derecede kıymetli silah hangisi? Mızrak. Uzaktan, yanına yaklaşırken dur dersin. Sokmazsın yanına. Ondan sonra kılıç. Daha yaklaşırsa kılıcı çekersin. Çat bat, çat bat. O sen vurursun filan, kendini savunursun. Ok. Okları vardı yanında. Süheybi Rumi Hazretleri'nin hemen bir siperin arkasına girdi. Dedi, ne istiyorsunuz? Ne takip ediyorsunuz? Dediler ki, sen bizim aramızda geldin, yaşadın. Çalıştın, çabaladın, kazandın. Şimdi paraları yüklendin. Kaçıyorsun, gidiyorsun. E, hırsızlık mı yaptı? Kendi hüneriyle, kendi sanatıyla para kazandın. Yani ne hakkım var ama şey, serseri adamlar. Zalim. Ne istiyorsunuz? Bak dedi yaklaşmayın yanıma dedi. Biliyorsunuz dedi ben iyi ok atarım. Attığım ok şaşmaz. Attığımı vururum. Bak yaklaşmayın, orada durun. Yaklaşırsanız şu okluğumdaki sadak derler. Ok, okların konulduğu şöyle uzun bir şey vardır arkada. Onun adı nedir? Sadak. Ok kuburu da diyorlar. Ama sadak asıl adı. Şuradan oku böyle <gülüyor> çekiyor, <gülüyor> atıyor, vuruyor filan. Filmlerde filan görmüşsünüzdür. Dedi ki bu, bu oklar bitinceye kadar Atarım, her attığımı da vururum, kaç tane ok varsa o kadar insan yaralanır. Korktular, biliyorlar. Günerli adam, nişancı adam. Attığını vuruyor. Ne istiyorsun dedi? Dediler işte sen burada çalıştın, çabaladın, zengin oldun, bizim paramız zengin oldun, şimdi kalkıp gidiyorsun. Para mı dedi istediğiniz? E tabi dediler. Alın dedi parayı, savurdu, attı onlara. Keseyi, alın parayı. Köpeğe yem atmış gibi, yiyecek atmış gibi toplaştılar paranın başına. Oh, sevinçli. O da yürüdü gitti. Peygamber Efendimize bu olay anlatıldığı zaman ne diyor Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz? Süheyb kâr etti. Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Süheyb kazandı. Paralar gitti. Ya Rabbi. Paralar gitti ama imanı kurtuldu. Resulullah'ın yanına geldi. "Tamam canım, işte gitmiyorum. Hicret etmiyorum. Araziyle kalayım." deseydi Sanatına da devam ederdi. Paracıkları yanında kalırdı. Sarı sarı bir alan. Altın, şöyle zaten paslanmıyor. Altın paslanmaz. Pırıl pırıl parlıyor burana taksan zinet, burana taksan zinet, burana taksan zinet. Altın bu. Kıyılır mı? Kıydı. Parasına kıydı. Savurdu altın torbasına, attı. Resulullahın yolunu tuttu. Tercihini güzel yaptı. Sevaplı işi yaptı. Kim kazandı? Kuleşler mi kazandı, Süheyb mi kazandı? Süheyb kazandı. Kuleşler altına sahip oldular ama onlar kaybettiler. Süheyb altını attı. Altından mahrum oldu. Hiçbir şeysiz vardı. Efendi Medine'ye mi parasız pulsuz gitti ama Süheyb kazandı. Neden? Ahireti kazandı. Resulullah'ın yanına geldi. Resulullah'ın teveccühünü kazandı. Resulünün, ordusunun kuvvetini arttırdı. Peygamber Efendimiz'in hadis-i şerif var. Kim bir grubu kuvvetlendirirse onunla muamele görür. O gruptan sayılır. Onların yaptığı işi yapmasa bile. Ahirette de onların grubunun yanına ayrılır. Onların hesabıyla hesaba çekilir. Onların amelinin cezası neyse o cezayı çarptırılır. İşlememiş bile olsa. Neden? O grupta. Şimdi diyelim bir A partisi var. Dinsiz. Bir B partisi var. Münafık. Bir bilmem ne partisi var. Kafir. Bir de mümin partisi var. Bir İslam'a saldıranlar var, bir İslam'ı koruyanlar var. Birisi İslam'ı saldıranların yanında. Ne olur? Kendi İslam'a saldırmasa bile onların yanında olduğu için onların muamelesine tabi olur, onlarla beraber cezasını çeker, belasını bulurlar. Nedir müstesna olan? Onların arasında Müslümanların işini takip etmek için bulunanlar müstesna. Yani Resulullah birisini bir yere göndermiş. Oradan haber gidilir. O müstesna. O durumlar müşterdi. Ama Müslümanların yanında yer almak lazım. Süheyb-i gitti, efendim öteki ashab gitti, başka kabilelerden Resulullah'ın yanına gittiler, gittiler, gittiler. Medine kuvvetlendi. Kalabalıklaştı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin etrafında efendim bir kuvvet teşekkül etti. Sonra bir zaman geldi, Bedir Harbi oldu. Kureyştliler Şam'a giderken artık Resulullah'ın mantıkasından geçmek zorunda. Bedir halbini kazandı Müslümanlar. Müşriklerden intikam aldılar. Onların Mekke'de yaptıkları zulümlerin cezası verilmiş oldu. Birçok kafir, müşrik cezasını belası buldu. Onun üzerine Uhud Harbi için Medine'ye geldiler. Uhud Harbi'nde de Müslümanlar sonunda onları hakladılar derken larında Müslümanlar Mekke'ye gittiler, Mekke'yi fethettiler. Mekke fethedildikten sonra efendim ben de kalkayım Medine'ye gideyim. Tabii Mekke fethedildikten sonra Peygamber Efendimiz tekrar Medine'ye gitti. Ben de gideyim. Geçmiş ola. Kaçırdın sen. Sen önceden gidecektin. Şimdi artık Mekke de fethedilmiş Şimdi Medine'ye gitmenin, hicretin sevabı kalmadı, kalktı. Onun için Peygamber Efendimiz buyuruyor ki fetih Mekke'den sonra hicret yoktur. Bitti. Asıl kıymetli zamanı kaçıran kaçırdı, kazanan kazandı. Bitti. Peki ondan sonra hicret nedir? Bundan sonraki hicret, günahları bırakıp ibadetleri yapmaktır. Manevi hicret artık. Günahları bırakabiliyorsan Sevaplı işlere gelebiliyorsan, şeytana itaat etmeyip rahmara itaat ediyorsan, nefs'e uymayıp ibadetini yapıyorsan hicret. Hicret bu. İçkiyi bıraktım hocam, tamam. Namaza başladım hocam, tamam. Sen bak hicret etmiş. Eskiden namaz kılmazdım, kafetdim, cahildim, tevbekar oldum. Bu sene hacca gittim, şimdi artık tamam hicret etmiş bu. Nereye hicret etmiş? Müslüman tarafa gelmiş. Küfür tarafını bırakmış, Müslüman tarafa gelmiş. Fetihten sonra hicret günahları bırakıp sevaplı hicret gitmektir diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bildirdi. Kendi zamanlayı. ama Peygamber Efendimiz'den sonra da, şimdi de bizden sonra da eğer bir diyarda Müslümanca yaşamak imkanı kalmamışsa dinini uygulayabileceği bir güzel yere gitmek, hicret etmek gene boyun borcudur. Çünkü kazanç önemli değildir, rahat önemli değildir, mal önemli değildir, tarla, bal, bozsan önemli değildir. Önemli olan Allah'a güzel ibadet etmektir. Allah'a güzel ibadeti nerede yapabilirim? Artık buralarda yapma imkanı kalmadı. Bu domuzlar efendim çok diyorlar. O zaman gelirsin güzel yerde, Allah'a ibadet edilebileceğin yerde yerleşirsin. Oraya hicret etmek gene gerekir. Nitekim Bulgaristan'dan muhacirler geldi, Romanya'dan muhacirler geldi, Kafkasya'dan muhacirler geldi, muhacir, Rusya'dan buralara muhacirler geldi. Ne yapsın? Orada Bolşevikler, bilmem, zulmediyor, asıyor, kesiyor, öldürüyor, katliam ediyor. Dinlerini korumak, Müslümanca yaşamak için, boy şevk olmamak için, komünist olmamak için, dinsiz olmamak için, ateist olmamak için, işte o da hicret, bu da hicrettir. Demek ki hicret, şartlara göre İslami yaşantısını sürdüremediği yerden, sürdürebildiği yere nakli mekan etmek kıyamete kadar olabilir. Mühim olan Allah'a güzel ibadet etmektir Mühim olan Allah'ın emrini tutmaktır. Mühim olan Müslümanca yaşamaktır. Mühim olan günahlara sapmamaktır. Mühim olan Allah'ın sevmediği işleri yapmamaktır. Aziz ve kardeşlerim. İşte hicret tarihte öyle bir olaydı. Mekke'nin fethinden sonra öyle bir manevi hava meydana geldi. Şimdi de Efendim bu iki mana canlı durumuna göre insanlar ona göre hareket etsinler. Allah Teala Hazretleri bizleri dinini bilen imanının esaslarını güzel öğrenen şeriatinin ahkamını hayatında Allah'ın emrettiği veç ile Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde uygulayan hakiki Müslümanlardan iyisi. Zor da olsa Allah kolaylık versin. Sıkıntılar da olsa Allah gayret kuvvet versin, bizi sıkıntıya da uğratmasın, Efendim, zalimlerin karşısında mağlup ve mahşup ve hacil duruma düşürmesin, or ve zelil etmesin, İzzetle devletle, nimetle, rahatla, saadetle yaşamayı nasip etsin, imanla, ibadetle, taatle yaşamayı nasip eylesin, salih kullar olmamızı nasip eylesin. Burada konuşmamı bitirirken bir şeyi söylemek istiyorum muhterem kardeşlerim. Bir insanın kendisinin iyi insan olması, iyi Müslüman olması, salih insan olması, abid, takva ehli, halis, muhlis, salih bir insan olması iyidir. Güzel, aferin, kendisi kurtarmış. Ama hanımı ne olacak, eşi ne olacak, çocuğu ne olacak, Bunun üstünde bir yüksek mertebe daha vardır. Başkalarının da iyi Müslüman olması için çalışmak. Daha güzeli budur. Neden? Bir insan, bir insanın Müslüman olmasına vesile olursa, sebep olursa, onu İslam'a çekerse, onun iyi Müslüman olmasına yardımcı olursa, onun Müslüman olduğu andan itibaren yaptığı bütün ibadetlerden aldığı sevapların mislini alır. Onun sevabından bir şey eksilmeden, onun kazandığı sevap kadar onu Müslüman yapan kimseye de Allah sevap verir. E nasıl olacak bu? Sen çocuğunu eğer Müslüman yetiştirebiliyorsan bu sevabı alırsın. Sen komşunu İslam'a çekebiliyorsan sevabı alabilirsin. Akrabanı İslam'a çekebiliyorsan sevabı alabilirsin. Eğer ''İyi tahsil yaptın, bunların hallerini biliyorsun, İsveçlilere İslam'ı anlatıp, oradan onların eşheden la ilahe illallah ve eşheden en la Muhammeden diye imana gelmesine sebep olduysan sevabını alırsın. İşte bizim temenni ettiğimiz, arzu ettiğimiz, güzel gördüğümüz iş bu. Biz hem kendimiz iyi Müslüman olacağız, hem de başkalarının Müslüman olması için çalışacağız. Biz Allah'ın hizmetçileriyiz. Neyiz biz? Allah'ın dininin yardımcıları ve hizmetçileriyiz. Allah'ın dinine hizmet edeceğiz. Sadece kendisinin geçimi için çalışan, sadece dünya için çalışan insan belki kendisini koruyamaz. Ama Allah'ın dinine Hizmet eden bir insan Allah'ın çok gülüren başarı olur. Çünkü ayet-i kerimede buyuruluyor ki: "Ve bezine cahidu fina lenestienahum şübilene ve innallaha lemal muhsinin." Kim bizim için çalışırsa, gayret sarf ederse, cihad ederse, efendim malıyla, canıyla, her türlü imkanıyla efendim onlar o öyle insanlara, böyle mübareklere bize gelen yolları, cennete gelen yolları, benim rızamı kazanmaya sebep olacak yolları açarız, muvaffak ederiz. efendim O yollara efendim girerler, saadete ererler diye Allah vaat ediyor. Yani insanın sonucu kazanması, cennete girmesinin şartı, kolaylaştırıcı şartı neymiş? Başkalarını da Müslüman yapmak için çalışmakmış. İşte biz bunu yapacağız. İsveçli'de e olsun. Türkiye'de de olsa, Amerika'da da olsa, İngiltere'de de olsa, Danimarka'da da olsa, asıl vazifemiz ne bileceğiz? Asıl vazifemiz Allah'ın dinine hizmet etmek. Kebapçılık mı? Lokantacılık mı? İşçilik mi? Esnaflık mı? Değil. Ev hanımlığı mı? Değil. Asıl vazifemiz Allah'ın dinine yardımcı olmak, Allah'ın dinine hizmet etmek. Allah'ın sevdiği kullar olmak. Allah'ın Efendim Resulullah'ın yaptığı vazifeyi bu asırda devam ettiren kullar olmak. Hepimiz hanımlar olarak, beyler olarak, deli kadınlar olarak, gençler olarak böyle olmalıyız. Çocuklarımızı böyle yetiştirmeliyiz. Hepimiz canla başla İslam'ın yerleşmesi, gelişmesi için çalışmalıyız. Şimdi. Türkiye'de Milli Güvenlik Kurulu kararlarından sonra gazetelerin yazdığına göre 1500 kadar Kur'an kursu kapanmış. Bunların içinde 10'ar kişi olsaydı 15 bin öğrenci ederdi. 20'er Yirmi, kişi varsa 30 bin eder. Daha fazlaysa daha fazla eder. Binlerce insan Kur'an öğrenmekten mahrum bırakılıyor. Diskotekler serbest, Birahane, birahaneler serbest, meyhaneler serbest, efendim kahvehaneler serbest, bilardo salonları serbest, müsaadeli, icazetli, ruhsatlı. Yerimde binebilsin öyle ruhsun. Mendevrların kötü işleri için şeyler müsaadeli, Allah'ın dininin öğretildiği yerler ruhsatsız, müsaadesiz bahanesiyle kapatılıyor, yenilerinin açılması zorlaştırılıyor adetlerin azaltılmasına çalışıyor. Biz ne yapacağız? İnşallah her Müslümanın evi Kur'an kursu olacak Her Müslüman hepinizin evi Kur'an kursu olacak. Hepinizin Türkiye'deki ak akrabalarının, arkadaşlarının evini olacak Kur'an kursu olacak. Hadi bakalım. Onlar da kalacak. Herkesin evi Kur'an kursu olacak. Herkes evinde çoluğuna, çocuğuna, çocuğuna Kur'an-ı Kerim öğretecek. Komşularına da Kur'an-ı Kerim'i öğretecek. Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Söndüremezler ya biz de Allah'ın nurunu efendim bir tane lamba varsa on tane daha şey yapıp arttırmaya efendim çalışacağız. Asıl iş, asıl sevap burada. allah Teala Hazretleri bizi hem iyi Müslüman olmaya muvaffak eylesin hem de İslam'a güzel hizmet etmeye muvaffak eylesin. Allah hepinizden razı olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Belkiyar.